Açık Radyo 94.9 Açık Ve Artı Tunç dinliyorduk ve Telefonlar diyor. da çalmaya evet, başladı Telefonlarımız geldi Bu da bizi rahatlattı Açıkçası biraz endişeyle girdim stüdyoya Yukarının sakinliği nedeniyle Ama biliyorum ki dinleyicilerimiz Şu dakikadan itibaren tıpkı sabah yaptıkları gibi Bizi yalnız bırakmayacaklar ve telefonlar gelmeye devam ediyor Evet biraz önce Mehmet Uğur ile birlikteydik Dinleyicilerimizden ve destekçilerimizden ...15 yaşında bir delikanlı... Ee, ...dedi kendi kızı da... ...o yaşa varmış durumda... ...Açık Radyo ile Yaşıt... ...şimdi dinleyicilerimizle, destekçilerimizle... ...devam ediyoruz... ...Gürhan Bulut'la beraberiz... ...hoş geldiniz Gürhan... Merhabalar, Hoş geldiniz. merhabalar çok teşekkürler... E ...vallahi biz teşekkür ederiz... ...bunu uzun zamandan beri... ...gerçekleştirmeyi istiyorduk... yani Dillerden düşmeyen bir laf var işte böyle interaksiyon işte biz telefon alan bir radyoda değiliz ama dinleyicilerimizin de hep e, e, bizim sürekli olarak e, eleştirerek de destekleyerek de e, orada olduklarını çok iyi biliyoruz ama yüz yüze stüdyoda görüşmekte ayrı bir keyif bizim için. Hakikaten hoş geldiniz. Buyurun söz. Sizinle. Hoş bulduk. Ee, ya benim için de inanın öyle. Ee, az önce söyledim ee, size hem e, manen hep birlikteydik. Bu desteği elimizden geldiğince vermeye çalıştık. Şimdi madden de burada olmak, sizlerle tanışmak gerçekten. Ee, ...benim için de e, katkı sağladı diyebilirim açıkçası. Çok moral verdi. Bizim için çok daha büyük bir katkı sizi burada mikrofon başında... ...destek isterken <gülüyor> görmek bir destekçiyi bizim için de müthiş bir şey bu. Evet, ben e, bütün arkadaşlarımı da davet e, ediyorum tabii. E, dün mail attım herkese e, bu programa çıkacağıma dair. Belki ne kadar teşvik olur tabii bilemiyorum ama... <gülüyor> Ee, i̇nşallah bir yararı olur ee, ve e, hedefimiz nedir bu süre için bilemiyorum ama bu süre için hedefimiz yani sizinle birlikte olduğumuz süre zarfında şu an e, bir kağıtla gösterdiler pencerenin arkasından 74 kişi olduk sabahtan Oo, bu harika. yana bu müthiş bu harika, bir şey hakikaten. harika bir şey sizinle hedefimiz rahatlıkla 84 kişiye çıkabiliriz sizinle birlikte olduğumuz zaman zarfında. Tamam, başlayalım o zaman hemen. Başlayalım. Ee, başlayana kadar ilk ne dinleteceksiniz bize? İlk olarak ben Scott Anderson'dan Dolomite isimli parçayı dinleyelim isterseniz. Dinleyene kadar, başlayana kadar bizi bir telefonla başlatmasını öneriyorum dinleyicilerimizin. İlk telefon sinyalini duyana kadar ben bu sohbeti devam ettirmekten yanayım. Evet İnci destek projesi özel yayınında destekçimiz ve programcımız Gürhan Bulut'la birlikteyiz. Şu anda sizin telefonlarınızı bekliyoruz hayatınızdan ayıracağınız sadece 2 dakika yani 60 lira ya da 120 lira ya da bunun katları sizinle olan sizinle kurduğumuz ilişki adına bize son derece güven veren son derece rahatlatan bir ilişki olacak şu anda telefonunuzu bekliyoruz. Gün içerisinde de pek çok programcımız destekçimiz konuklarımız tırnak içinde ünlü ya da ünsüz konuklarımız buradan size seslenecekler desteklerinizi almak için evet, 0212 alan kodu 343 41 41 şu anda desteğinizi bekliyoruz telefon gelene kadar Gürhan Bey'in parçasına da geçmeden önce Gürhan Bey siz ilk nasıl destek olmuştunuz? Ben e, sanıyorum e, ilk bu programı başlattığınız zamandan beri her sene e, yani gücüm yettiğince destek oluyorum. Ama seneyi hatırlamıyorum açıkçası. Ha, hangi seneden itibaren başlamış 7 e, yıl önce Biz başladık. Biz 7.sini e, zannediyorum. zannediyorum. Tamam telefon geldi parçaya geliştiyoruz tamam. devam. <gülüyor> Şu anda parça süresini öğrendim. 6 dakika 74'ten 80'e çıkmaya da 6 destekçiyle 74'ten 80'e çıkacağız. Parça boyunca 6 dakika boyunca. Lütfen bu desteği yapıyorlardır diye düşünmeyin. Bizi duyan siz desteğinizi şu anda bu parçayı dinlerken gerçekleştirin. 6 destekçi parça bitimiyle kadar bizimle birlikte olacak. Evet biri daha çaldırdı telefonu. Çaldırdı evet yani burada dinleyicilerimiz de seçtikleri bir saate destek veriyorlar yani... Açık Radyo'nun yayınının bağımsız bir şekilde böyle başına buyruk bir şekilde sürebilmesi için destek olunuyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet tam zamanı kulağınız parçada, eliniz telefonda olsun. Bu parça bunun için çalınıyor. Desteğiniz için 0212 343 41 41. Evet özür dileyerek bir düzeltme yapmak istiyoruz demin anonsu yanlış yaptım steely denden to against nature adlı parça çalmakta ve 5 dakikası var ve bekliyoruz 5 telefon bekliyorum bu 5 dakika süresinde 0212 alan kodu 343 41 41 Dinleyicimiz, destekçimiz Gürhan Bulut'la birlikteyiz. Stüdyoda onun sizin için seçtiği parçaları dinletmeye devam ediyoruz. Sizin desteğinizi alabilmek için 74'den 84'e gideceğiz. Ama hedef büyük değil çünkü parça bitimine kadar 80 kişi olabileceğiz. 6 dakikalık bir parçaydı dinlettiğimiz size. O yüzden bu hedefe birlikte gidelim. desiniz yapmadıysanız tam zamanı şu anda desteğinizi bekliyoruz. 0212 343 41 41. Chocolate, roasted chicken, wine. Evet şu anda telefon sesi duymuyoruz ve biraz ürküyoruz o yüzden desteğinizi yapmadıysanız şu anda yapmanın tam zamanı yaptıysanız tekrar desteklemek istiyorsanız tam zamanı parça bitimine ne kadar kaldı bakıyorum işaret ediyorlar. 2 dakika kaldı lütfen bu 2 dakika içerisinde desteğinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi arayın 0212 343 41 41. <gülüyor> Evet İnci Destek projesi özel yayını devam ediyor. 94.9 açık radyodayız. Saat 13.30 38. Her zaman buradan sizlere iyi haberler verdim ama zaman zaman da kötü haberlere alışık olmamız gerekiyor. Hayır parça bitene kadar 80 olamadık. 76 olduk. Arayan iki destekçimize çok teşekkür ediyoruz ama Gürhan Bey'i 84 yapmadan buradan çıkarmıyoruz. Eminim ki yapmadığınız destekleri şu andan itibaren hızla gerçekleştireceksiniz ki ben de Gürhan Bey'i çok fazla bunaltmayayım burada. Söz sizde Gürhan Bey. Teşekkürler. Ben... ben Açık Radyo'nun niçin destekçisi olduğuma dair bir iki şey söylemek isterim buradan. Lütfen. Ee, bilmediklerimi öğrettiği düşündüklerimi benden daha iyi anlattığı için daha hormonsuz ve sürdürülebilir bir ekonomi ve ekoloji için, biat eden değil sorgulayan bireyler için, vesayet ve hamasetten muaf bir siyaset için, değerlilerin önemsiz, önemlilerin değersiz olmaması için, sahip olmak için değil var olmak için ve tüm bunları temsilen açık radyoyu kızıma miras bırakmak için, Ece'ye ve onun nesline miras bırakmak için, ...destekçisiyim e, Açık Radyo'nun e, ve e, bu vesileyle yolun da açık olsun ismin gibi diyorum. Çok güzel ağzınıza sağlık, sağ çok güzel özetlemişsiniz. Zaten ben de kişisel olarak destek çağrısında bulunurken aynı şeyi söylüyorum. Çünkü ben ben kendim bunun için destekliyorum. Yani hı hı. bir değere sahipsem bu değerin devamı için, kendi hayatımda önemsediğim bir şeyin devamı için... Bu destekte bulunuyorum Sanıyorum dinleyicilerimiz de bu şekilde destekliyorlar Kesinlikle Kendi seçtikleri değerlerin sürdürülebilir olması adına evet. O yüzden de yürekten soluğumuz sesimiz yettiği oranda Ve biraz yüksek sesle her seferinde tekrar tekrar destek çağrısında bulunuyoruz Bulunmaya da devam edeceğiz devam Özellikle edeceğiz. bu dokuz gün boyunca Ama bugün bizim için çok önemli İlk günümüz çünkü ilk günümüzün verdiği moralle devam etmek Kesinlikle. her zaman iyi geliyor Evet Şimdi ne dinleyeceğiz? Şimdi ikinci parça olarak şeyi e, koymak isterim. E, Scott Anderson'dan demin yanlış anons ettiğim parçayı bu sefer dinleyelim. Dolomite. Evet dinleyelim ve dinlerken de hedefimizi unutmayalım. Bu şarkıyı Gürhan Bulut buradan çıkana kadar, stüdyodan çıkana kadar çok da vaktimiz kalmadı. 84 kişi olmamız adına dinletiyor size. O yüzden lütfen en azından bu parça bitene kadar 80'e gelmiş olalım. Şimdi desteğinizi gerçekleştirin. Parçayı başlatıyoruz. Kulağımız telefonda, sizin de lütfen kulağınız radyoda, ama eliniz telefonda olsun. Şimdi 0212 343 41 41 Evet şu anda umarım ben konuşurken telefonlarımız çalmaya başlar ki siz de kendi aradığınız telefonun sinyalini radyonuz tarafından kulağınıza tekrar geri gelsin diye. Şu anda yukarıdaki hatlarımız boş, 7 hattımız var, rahatlıkla desteğinizi gerçekleştirebileceksiniz ama biz burada çok rahat değiliz çünkü bir... Ee bir hafif bir rehavete yöneliyoruz galiba. Elbirliğiyle bunu da aşacağımızı biliyorum. O yüzden düşündüğünüz desteği hafta boyu düşündüğünüz desteği gün içinde düşündüğünüz desteği şu anda yapın ki yalnız olmadığımızı, bu destek özel programımızın sizin için yaptığımızı biz de anlayalım ve sizden aldığımız moral güçle devam edelim. Lütfen şimdi bekliyoruz desteğinizi 0212 343 41 41. Evet biraz hareketlilik başladı ama lütfen buna güvenmeyin çünkü biz size güveniyoruz ve lütfen desteğinizi şu anda gerçekleştirin bizim için vereceğiniz 60 lira aslında kendiniz için vereceğiniz 60 lira ya da bunun katı olan 120 lira ya da bunun katları bütçeniz neye el veriyorsa. Hayatınıza küçük bir miktar da olabilir, büyük bir miktar da olabilir ama verebilecek gücünüz varsa bizim hayatımızda bu miktarın çok önemli bir miktar olduğunu, bu miktarın bizim bağımsızlığımızın teminatı olduğunu unutmamanızı rica ediyorum. Eğer açık radyoda sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir değer varsa kendi değerleriniz adına şu anda arayacaksınız ve destekleyin 0212 343 41 41 Parça bitimine iki dakika kaldı. Lütfen bu iki dakika boyunca iki kişi açık radyoya destek olsun. Buna sizin de bizim de ihtiyacımız var. Karşılıklı bir proje bu çünkü. Şimdi arayın 0212 343 41 41. Bu sefer güzel bir haberle girdim demin birazcık moralimiz bozulmuştu biliyorum sizin de moraliniz bozulmuştu şu anda 80 olduk 84'de sadece 4 destekçimiz kaldı nasıl hissediyorsunuz kendisi Gürhan Bey? Harika harika TDF'e ulaşıyoruz. Evet, evet. rahatlıkla ulaşacağız 4 destekçimiz daha aradığında sizi de rahat bırakacağız yoksa bu stüdyodan çıkartmıyoruz. Ben, ben hep kalabilirim <gülüyor> burada hiç miyim <gülüyor> Bu arada zaten biraz önce Gürhan Bey'in okudu. Metni de biz burada üretmişiz gibi hissettim. Biz evet. yazmışız evet. gibi doluan üstüydü yani. Evet. Oo, çok hoş. Vallahi evet. Sizden Hakikaten duymak bunu harikasınız. Bize çok iyi geldiniz Gürhan <gülüyor> Bey. Teşekkür ederiz. Devam ha. ediyoruz destek özel yayınına. Şimdi gerçekleştirin desteğinizi ki 84'e bir an önce ulaşalım. El birliğiyle desteğinizle 0212 343 41 41. Evet kulağımız telefonda parça bitti bakalım 84'e ne zaman ulaşacağız işimiz zor değil sadece 4 destekçimiz bizi arayıp desteklerini gerçekleştirdiklerinde 60 lira 120 lira ya da bunun katları gerçekleştirdiğinde 84'e ulaşacağız Gürhan Bey'in de yüzü kızarmaya başladı heyecandan yanımızda bu da <gülüyor> evet, evet. iyi bir şey karşılıklı evet. olarak bunu sürdürüyor olmamız Gürhan Bey ilk nasıl tanıştınız açık radyoyla? Açık Radyo'yla yani, e, kurulduğu günden beri dinleyicisiyim. E, tabii bana bunu e, haberdar olmamı sağlayan kişi abim hmm. esasında e, onun vasıtasıyla duydum. O kendisi de e, burada Açık Deniz e, programına konuk olmuştu. Hmm. E, anlattı sizlerden bahsetti. Ben de böyle bir davet aldığım zaman Jack Bey'den açıkçası hiç düşünmedim. ...hemen gelmek istedim. Abiniz yelkenci mi? Abim yelkenci, denizci. Harika. Yüksek Denizlik Okulu'ndan mezun esasında. Ee, ama yelkenle, denizde çok aşırı neşir bir kişiliktir. Kendisi. Evet, o da şimdi belli. Bodrum'dan e, internet Dün üzerinden dinliyor, sizi dinliyor. Ona, ona da, ona da günü günü selamlar. Diyelim, selam diye. Az önce bir telefon geldi. Belki de Gürhan Bey'in abisiydi. Ya. <gülüyor> belki <gülüyor> de, belki olan. de. Olabilir az önceki Abi telefonunu. birkaç <gülüyor> defa daha arar mısın? <gülüyor> güzel, güzel. Peki, e, abinize araması için zaman tanıyalım. İsterseniz bir parça daha dinletelim dinleyicilerimize. Tamam. Neyi dinletmemizi istersiniz? Bir diğer parça e, Seals and Croft'tan Summer Breeze. Bu e, bahar gelirken belki iyi olabilir. Yüzde iyi olacaktır. İşte işareti. Evet. Tam evet, da baharın. E, günü e, o. Işareti. Telefonlar çalmaya başladı. Bugün de gün dönümü zaten baharın başlangıcı. Evet. Summer Breeze çok uygun evet. gelir yani bize. Evet. Evet, parçamızı dinletelim ki orada desteklerini gerçekleştirebilsinler e, dinleyicilerimiz. Umarım 84'ü bir an önce telaffuz ederim hatta parça bitmeden telaffuz ederim. Şimdi zamanıdır. Düşündüğünüz desteği bize iyi geliyorsunuz. Biz de bizim size iyi geldiğinizi düşünüyoruz. O yüzden desteğinizi şu anda gerçekleştirin lütfen. 0212 343 41 41 84 Harika. Daha parçanın ilk dakikalarında çok çok teşekkür ediyoruz. Gürhan Bey size de katılımınızdan ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. çok teşekkür Sizinle teşekkür birlikte 84'e ulaşmış olmak gerçekten heyecan verici ki telefonlar devam ediyor, aramalar devam ediyor. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hem desteğiniz için hem de burada program yaptığınız için bizimle birlikte. Çok teşekkür ederim. E, açık Radyo'nun yolu açık olsun, hepimizin yolu açık olsun aslında bu e, anlamda. Ee, arkadaşlar desteğinizi devam ettirin. Ee, açık Radyo'nun bağımsızlığını destekleyin. 0212 343 41 41 arayın ve e, beni utandırmayın. <gülüyor> evet bekliyoruz 0212 343 41 41. by mine Sweet days of summer The jasmine's in bloom. July is dressed up And praying her tune And I come home From a heart to hold me in the evening when the day is through.